Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün konuklarımız Murat Belge. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ve Barış Özgül. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bu programda, teknik masada Ömer Şahin bize yardımcı oluyor. Ee, Murat Hoca ile birden çok program yapacağız. Bu ilk Hı. programda e, biraz şeyle başlayalım istiyorum ben. Herhalde bizdeki Türkiye'deki bütün aydınların... ...en büyük problem olan bu modernlik tecrübesi... ...edebi metinlerde de... Ve ...edebi metinlere bakışta da... ...hep ilk... ...göz önünde bulundurulan şeylerden... ...birisi olmuş... Ee, ...siz de bu modernlik tecrübesiyle... E, ...hala sanırım... ...meşgulsünüz... Evet, ...başarıştan <gülüyor> beri... E, ...niye böyle düşündünüz hocam... ...yani Türkçedeki... E, ...edebiyatın... 19. yüzyılda özellikle romanda ilk ürünlerini vermeye başlamasından itibaren şimdiki zamanda 2000'lere geldiğimizde ve hatta geçtiğimizde bu modernlik tecrübesi doğrudan bu kadar etkili bir şey mi? Ya da sizin neden bu kadar çok ilginizi bu bağlamda çekti? Şimdi geleneksel Osmanlı kültürünü Düşünürsek e, Batı'da yazılmış bir roman düşünelim, e, en klasik roman olsun. E, o romanın benzerinin yazılması bile bir modernizm idi. Hı hı. E, çünkü bunun benzeri yoktu işte. Hı hı. E, bir takım rüyalar, müyalar böyle şeyler ya işte Han Charles'ın efsaneleri, anlatıları, bunlar medda hikayeleri, bunlar üzerine giden bir anlatı. ...kültürü vardı. Ee, Tabi zamanla... E, ...burada... ...roman, hikaye... ...veya oyun yazan... ...veya şiir yazan insanlarda... E, ...bu klasik biçimleri... ...şey yaptılar, kavradılar... ...yani onları yakın... E, bir şeyler, onlar da üretmeye başladılar ama e, Batı'da tabii bu e, olay durmadığı için Batı habire bir daha modernini e, çıkarmaya başladı. O durumda aslında e, Türkiye edebiyatında modernizmin şu veya bu şeklini yapan yani işte şu veya bu damarına takılarak ee, ...onu işleyen insanların... ...sayısı azaldı. Ee, burada bir tuhaf bir durum var bence. Ee, şimdi yani... E, bu, ...bu tür bir model, modernizm yapmak... E, ...söyleyeceği lafı... ...o kadar fazla değiştirmiyor. Ee, lafın nasıl söyleneceği... ...birdenbire büyük bir önem... ...kazanıyor. Yani modernizm orada... ...kendini gösteriyor... ...bu şeyde de böyle dış dünyada da... Iı, ...şaşağı beş böyle... Iı, ...bizim burada da böyle oluyor... E, ...şimdi yani... O ...söylenecek lafı öyle değil de... ...böyle söylemek de... ...bir başka türlü bir... ...insan yapısı... Bir, ıı, ...o insanın zihni yapısı... Iı, ...anlamına... ...geliyor... E, ...ve yani... ...yadırganıyor... Genellikle yadır gönüyorum. Bu hani bizim Hı. yakın çağ diyelim edebiyatımızda dikkat çeken bir şeydir. Mesela e, Tampınar ilk e, bir takım şeyleri, e, gelenekleri kırmış adam diyebiliriz. İşte bilinmiyor hani bunu çok da konuştuk sağda solda yani hayatı boyunca işte yakın dostları tarafından kırtla pilham diye. Dilin, diline anılan bir adamcağız yani. Onun yaptıkları dikkat çekmemiş. Önemsenmemiş. Oysa tabii çok önemli şeyler. Ya. Mesela bu Saatleri Ayarlama Enstitüsü yani romana fanteziyi sokmak olan bakımından yani Türkiye'de ilklerden biridir. Hı hı. Önemlidir ama yani kimse bakmamış bile. Hı -hı. Bundan sonra buna benzer şeyler belki deneyimler fazlalaşıyor ve üç aşağı beş yukarı hep bu yazarların edebiyattan bahsediyoruz. Hı -hı. Hani resimde mesimde filan bunlar biraz daha önce. Hı -hı. Belki şey yenilikler belki biraz daha önce gelmiş Görün. diye düşünülebilir. Evet. Yani işte Oğuz Atay gene bir klasik örnek. Evet, Orhan Pamuk diyorsunuz hatta Orhan Pamuk'a kadar da Orhan evet. Ne kadar... diyor bu iş? Evet. Yusuf Atılgan böyle. Evet. Ee, bazıları var ki mesela Üstad Bener gibi ya belli ölçülerde Bilge Karasuz'da evet. söylenebilir. Yani onlar üzerine hı. şey de olmadı. Mesela bir Oğuz bir keşfedilme hı hı. olayı başladı. Evet. 80'lerde o şimdi da devam öyle. ediyor tam da bir keşfedilme o, o da 70'lerde evet, evet. Ee, ama mesela Hüsat Bener hala hala, tam evet. da keşfedilmedi yani. maalesef evet. peki bu Doğu Batı meselesiyle ilgili olarak sizin söylediğiniz şeylerden birisi de bu yani Türkiye'deki bu hikaye sadece bir Doğu Batı sorunu değil aslında biz ve ötekiler sorunu ve biz bu meseleye biz ve ötekiler sorunu olarak baktığımızda ee, aslında de işte farklı kutuplarda yer alan yazarların ve şairlerin bile aynı argümanlarla seslenebileceğini ve o argümanlarda birleşebileceğini e, Yani hmm. ideolojik farklılıkların dilde birleştiği ya da argümanlarda hmm. birleştiği gibi bir e, sonuca varıyorsunuz Evet Bu da mesela bu bakış açısını yani hani iki zıtlık olarak düşünmek yerine zıtlığı kuramlar üzerinden düşünmek yani batılılaşma karşısında alınan genel tavır, işte evet. yazarların sağ veya sol çizgiyi temsil etmeden çok önemsizleştirebiliyor bir aşamada yani. Evet. Yani mesela batılılaşma olduğunda en solda görünen yazar da yani son evet, derece yaslıyoner evet. bir yerde durabiliyor. Evet, sizin, Falan, bu, evet, meseleye belki, bakışınız da mesela bu ayır bir şey. Örneğin Kemal diyebiliriz belki. Evet. Yani, mesela evet. Yani şimdi şu günlerde tartışılan bir konu var, ee, siyasi bir konu var mesela. Ee, yani işte şeyin Cumhurbaşkanının işte Batıya karşı genel olarak şu sıralar özel olarak Amerika'ya evet. karşı aldığı tavırlar, mesela işte ile ilgili Türkiye'nin şu andaki duruşu, Rusya ile işte artan ilişkiler falan filan. Şimdi bunlar yani 60'lı yıllarda falan hatırlıyorum işte tip varken, medede çizgisi varken falan solun talep ettiği şeylerdi ee, <gülüyor> ambargo delmek kambamsız <gülüyor> Türkiye'de evet. Yani, evet dolayısıyla yani şimdi o, o tür bir sol anlayışı hala devam ettirenler olduğunu sanıyorum şimdi onlar Erdir. baktıkları zaman ne diyecekler <gülüyor> ne ee, ilginç bir konu evet yani çünkü Türkiye'de yani Osmanlı'dan başlayarak baktığımızda tabi bir ...genel din ideolojisi var... ...her şey din içinde... ...uzun zaman halledilmiş... ...burada tabii önemli olan... ...etik, ahlak... E, ...sorunlarının da... ...din içinde halledilmesi... ...yani burada bir Spinoza çıkıp... Yani ...bunlar Tanrı'nın... ...koyduğu kurallar olabilir ama... ...bu kurallar hiç olmasaydı biz insanlar... Hı. ...gene böyle etik davranmak... ...zorundaydık... ...diyen biri çıkmamış... ...yani... Hı hı. E, Bizim burada çıkan mesela Ahmet Mithat Efendi gibi e, işte tabiat mı diyorsunuz ama tabiatı da Allah yarattı. Dolayısıyla Erken. Allah isterse yerçekimi kanunu da kaldırır. E, yani işte şeyin batı düşüncesinin yolunu açan Newtonların falan filan tam tersine bu argümanda geliyor. Evet. Ben şimdi bu şeyde bu etkilerde. Ben böyle bir ortamda bu dinden e, şeyle birlikte işte batılaşma vesaire gibi kaygılarla birlikte bir milliyetçilik geliyor. Evet. Yani ana akım sanıyorum ben bunu çeşitli Batılı bir şey geliyor aslında. söyledim. Yani. E, evet ama yani şey e, bu milliyetçiliği herkesin kendine uydurması e, kolay. Yani. Milliyetçiliği diyelim hani ideolojisini, ayrıntılarını... İskoçlar icat etmemiş olabilir bazı hı hı. milli denebilecek savaşlar, mücadeleler olsa da. Ama bu düşünce ortaya çıktıktan sonra İskoçların olduğu gibi alıp benimsemesi kolay. Ama Birmanyalıların da aynı kolaylığa sahip olduğunu görüyoruz. Yani bu bir kere formüle edildikten sonra... Uganda'da da alıyor, işte Uruguaylı da alıyor. Yani üç aşağı beş yukarı çok da fazla şey yapmıyor, fark etmiyor. Ee, yani işte bakıyorsun Şili'de Pinoche rejimi kuruluyor falan derken bir süre sonra bazı adamlar kalkıp Şili ırkından söz etmeye başlıyorlar. Nereden çıktı Şili ırkı diye bir şey yok yani işte. Ee, ama yani o söylemler falan birbirine benzemeyen. Hı hı. Başlıyor. Onun için yani bu şeyde de Türkiye'de de e, ana yemek diye sofraya gelen milliyetçiliktir. Yanına garnitür olarak hani işte ıspanak püresi ya patates kızartması istemek gibi işte milliyetçilik yanına biraz İslam koyalım. ya işte Yanına biraz liberalizm koyalım. Biraz sosyalizm koyalım hı hı. falan. Öbürleri garnitürdür yani. Zaten sizde şey bu Cumhuriyet dönemi milliyetçiliğini savunan aydınlarla sonrasındaki aydınlar arasında büyük bir fark olduğunu ve aslında Hı. onların belki de aynı sofraya bile oturamayacaklarını verilen <gülüyor> anlamlarda milliyetçi olmalarına rağmen. Yani bu çizgileri de çiziyorsunuz ve yine aslında edebiyat tarihlerinde de çok görülen bir şey değil. Örneğin Felahatun Bey ile Rakım Efendi romanının ilk Alafranga Zübbe roman olarak kabul edilmesi evet bütün edebiyat tarihlerinde var ama bu kitaba... ...bir e, milli edebiyat... ürünü olarak bakmak... ...ve milli edebiyatın başlangıcı... ...işte oradaki otoriter ses... ...yazar sesinin otoriter... ...ve tek sesli olarak çıkması da... ...mesela edebiyat tarihlerinde... E, ...Tampınar dahil bence... ...19. <gülüyor> Asır <gülüyor> Türk Edebiyatı ...atlanmış ve hatta Namık Kemal'in bile... ...milliyetçiliği e, birçok edebiyat... ...tarihinde tartışmalı bir şeyken... ...mesela siz rotayı... ...neredeyse bu ilk... E, ...Alafranga Zübbeti'nin yani tip olarak... Roma'na girmesiyle başlatıyorsunuz. Hani evet. evet yani nerede üç aşağı beş yukarı birbirine benzeyen tipler çünkü işte yaratan insanların kafalarında benzer nosyonlar var. Yani işte şeydeki araba sevdasındaki Behrut'ta. E, Behruz gibi bir saçma sapan adam. <gülüyor> Böyle işte. Felhatun gibi. Şelaatun gibi daha da saçma sapan Hı. bir adam. E, ne oluyor? İşte sonunda yazarın biraz mizacına kalıyor. Yani şey, Recaizade o kadar hain bir şekilde kendi yarattığı karakteri yerin dibine sokmuyor. Öteki Ahmet biraz Mital daha hain. Daha fazla, fazla sokuyor ama yani ana çizgilerini hı hı. indirgediğiniz zaman 3 aşağı 5 yukarı aynı karakterler hı hı. çıkıyor ortaya. Bir de hocam yani biz ötekiler hoş. bu bok bakımdan şey yani işte batalımı doğulumu bilmem ne ya, falan. yani bir, gene çok kesin filan olmamakla birlikteki olamazdı hı -hı. zaten bir biz diye bir şey var Tabi her zaman var. Hala yani, var. Evet yani o yani işte mesela Ahmet Mithat Efendi İngiliz kızlarını şey yapabiliyor. Cariye yapmaya ha, Köleleştirme yani. ya da köle özentisi evet, Kadınlara evet. dönüştürebiliyor evet, yani yani, Sahibim sen olduktan sonra Ben de köle ol, olurdum falan diye Konuşan evet. İngiliz kızları çıkıyor <gülüyor> Karşımıza 19. yüzyıl hmm. İstanbul'unda Peki hocam bu sizin Yine modernlik tecrübesiyle birlikte Milliyetçilik yani aslında evet. onda hep Konuşmaya başladık ve bu Milli edebiyat meselesi Kanon meselesi belki hala hmm. konuşulan yani Türkçenin e, kanonik eserleri neler, bunlar var mı? <gülüyor> ya da Türkçenin kanonik yazarları var mı? Ki yine siz burada yazıyorsunuz, evet kanonik olduğu kabul edilen yazarların bile eserlerinin hepsi ortalıkta yok. <gülüyor> Hatta Zavallı Çocuk'la ilgili bir anınız var, Namık Kemal'in Zavallı Çocuğunu okumaya kalktım ama bulamadım bayağı. <gülüyor> Gerçi bugün de bulamayız herhalde, bugün de arasak bulunur mu? Bilemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yani bu milli edebiyat ve kanon meselesine e, bakışınızda da sanki milli edebiyat eserleri kanonik eserler ya da kanonik yazarlar mı olabilir? Yani o, olamıyorlar ama. Evet, <gülüyor> yani edin. olması isteniyor ama. E, e, Olmuyor bir türlü. Sen ne dersin Barış? Barış yani, evet. Var mı bir kanon kabul edilmiş bir Zaten yani o şeyden o doğu batı sorunundan hmm. dolayı yani modernleşme serüveninin getirdiği yükten dolayı zaten kaliteli edebiyat bir türlü yazılmıyor. Yani hmm. delikli bir şey yok uzun süre. Yani tam bunlara kadar getirebiliriz bunu isterseniz. Hı -hı. Dolayısıyla yani kanon olması için öncelikle nitelikli bir şeyin, edebiyatın yazılması gerekir. Yani Türk romanı epey bir sosyolojik malzeme sağlıyor. Ama yani edebiyatın kendi şeyini, kendi biçimsel olarak veya ne diyelim yani estetik olarak o kadar hani kanon diyebileceğimiz bir şey maalesef belli ideolojik şeyler, Hı -hı. E, çerçeveler içinde falan şekilleniyor yani. Hani onun dışında... İdeolojiden bağımsız bir edebiyat Hı -hı. yoktur ama Hı -hı. hani kendine yeni bir kulvar açmış işte diyelim ki yani 19. yüzyıl İngiliz romanı böyledir filan ya da yani realist edebiyat, romantik edebiyat diye belli akımlar belirleyebiliyoruz batıda. Bizde ise hep yani bu şeyin modernleşme sürecinin içinde bütün o kavgaların etrafında geliştiği için edebiyat Oradan sanki böyle türlü. bir şey gibi yani ulus metaforu gibi falan gelişmiş. Yani edebiyat kanunu Hı -hı. olmaktan ziyade ama tabii yeni yeni 80'den sonra bu böyle hani işte Orhan Pamuk gibi bir yazar da çıkmış. Evet. O da aslında aynı evet. sorunsalın içinde yazıyor ama aslında bu sorunsala belli bir mesafeden bakabiliyor yani. Evet. Tam da evet. öyleydi. Taraf tutmak yerine yani evet. saf e, belirlemek yerine. Her ikisinin de içinde evet. olmak. Yani ama şimdi yedi. bu Genesis kitabında Murat Berger'in evet. özellikle evet, evet. işte orada görüyoruz evet, yani. Oradan... Bu edebiyatın ne kadar yeteliksiz <gülüyor> evet, olduğunu, ne kadar yani düşük evet. bir şeyi, zevki şey yaptığını, e, yaygınlaştırdığını yani yerleştirdiğini falan... Görebiliyoruz. Ama Bu da... pardon, afedersiniz. Burada yalnız yine de resmi ideolojinin de kanon oluşturmaya çalışırken bir evet. sorun var. Yani külliyatlar yok. Yani sizin de bahsettiğiniz gibi Namık Kemal. Hani hep, evet. hepimiz ilkokuldan evet. üniversiteye kadar Namık Kemal, Namık Kemal diye gidiyoruz. Hı hı. Ama Namık Kemal'in bütün eserlerini okumaya kalktığımızda hala bir külliyat ortalıkta yok. E i̇şte yani orada ne Değil diyelim mi? şey biraz... Yani, e okur olarak e, bizde şey otoriter e, devletin çok da fazla prim vermediği de bir takım insanlar var ortada onlarda okuyunca hı hı. Ay, bir yazar ya. bir şey olacak ya şimdi onlar okumuyorlar hı hı. yani elitler ortada dolaşıyor işte Hamit gibi şair, azam bilmem ne falan ama hı. yani makberi bulup okumak gayet zor yani ya da şey insanlar. Evet. E o zaman yani bu bir başka türlü ha, bir evet. mekanizma var. değil mi? Şimdi Yayın evi evet. kurmuş adamlar var. Bunlar Hı -hı. kitap basacaklar. E, kitap basacak, satacak. Hı -hı. E, satmıyor. Hı -hı. E, Hı -hı. Kim okur değil e, mi? Ne yapacak? Şimdi orada bir başka mantık Hı -hı. çalışıyor. Ama öbür tarafta işte lise edebiyat öğretmeni Niyazi Bey işte. Vatan Mahmut gibisi yoktur falan evet. diyor. İşte herkes de zaten sorgulayan bir kafa yapısı geliştirilmediği için Türkiye'de işte ortaokulda, lisede Ahmet gibi şair yoktur diye. Onu zaten okumuyor, o da okumuyor. Belki ee, anlamıyor da yani. Kendi yani. hayatında yok ben bu hocanın dediğine şey yapmıyorum, katılmıyorum falan demek durumunda değil. Yani o zaten işte kafasını bir yerine koyuyor. Ahmet evet. gibisi yokmuş <gülüyor> diye geri kalan ömrünü geçiriyor yani. Evet. Böyle bir şey. Ben yani tamam. burada bununla bağlantılı Hı. bir şey sormak istem. Bu bir ara şey hakkında da epey yazdım bu Mavi Anadolu ekibi Hı. hakkında. Yani bunları evet, e, Yani bu doğu batı sorunsalına doğrudan dahil edebilir miyiz? tam olarak bilmiyorum ama o, Yani onları nerede görüyorsun yani şey açısından? Yani bunların da aslında yani icat ettikleri bir tarihi anlatısı var. Çok doğu gerçekliğe çok uyduğunu sanmıyorum ama hani sanki biraz daha nitelikli bir edebiyat şeyi var orada. Yani Kat işte ah, hadi o Diğer konuştuğumuz kitaplarla, romanlarla karşılaştırsak onlara nasıl bakıyorsun? Yani ne dersin onlarla ilgili filan? Ama bir yandan da yani bir milliyetçilik de var filan. Özellikle işte hmm. Halikarnas Balıkçısı'nda filan onu daha çok... Evet hani Halikarnas Balıkçısı zaman zaman ilkel bir milliyetçilik yapabiliyor romanlarında bazı. Ama biraz da böyle yazılmış. Baştan sanki o karara göre yazılmış o şeyler, Turgut Reisler falan Şimdi onların tıkları bir bakıma... Atatürk'ün yaptığının bir devamı gibi görülebilir. Şimdi bu da şöyle ilginç bence e bu bizde milliyetçi edebiyat e oluşmaya başladığında işte Osmanlı İmparatorluğu da çöküyor, möküyor. İşte 93 yenilgisinin anıları hala bir hayli taze. Bunun üzerine yeni girilen yüzyılda Balkan hezimeti binmiş insanların kafalarında bu askerlik savaş vesaire çok hmm. ön planda milliyetçilik yapılacaksa da işte yani biz sizden iyi askeriz filan gibi hmm. argümanlar şimdi Atatürk kendisi asker olmakla birlikte savaşlarda kazanmış falan bir asker bu güneş dil teorisi vesaire gibi şeyler. bunlar tamamen saçma sapan şeyler olmakla birlikte amaç şey medeniyetti biz bulduk ve getirdik yani hmm. biz Türkler sadece asker işte sadece evet. savaşan adamlar değil bütün medeniyetlerin temelinde biz varız i̇şte bunun için Orta Asya'ya önce bir deniz koyuyoruz sonra denizi kurutuyoruz falan bir <gülüyor> <gülüyor> olmadık ama yani belli ki bir amaç şey medeni Türkler diye bir şey koymak ortaya ama yani bu konuş biçimiyle vesaireyle bu ırkçı bir şey oluyor işte. Hmm. Sonra işte ahalide şey yani Türk halkı işte kavga etmez baş falan filan ama gayet şeydir sinik matranı geçer işte Amazon'a gitmişti ama uzun demiş işte onun için hmm. Türkçe'den gelirmiş falan o kendi neye göre? Ondan sonra en, en güzeli bunların telefondur. O şey 10 kuruşa çalışıyormuş eski tip, otomatik şey e, telefonlar ama 10 e, kuruşa atıyorsun ve tabii konuşamıyorsun. Onun için telef ediyormuş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Şey diyeceğim yani bu e, ırkçı temelinden şey yaptılar e, çözdüler ve daha Mütevazi bir kulağa soktular işte Ekrem Akurgal'la falan ben de konuştuyordum da şey diyordu yani biz Hititler bizim dedemiz değil. Yani hmm. Biyolojikman biz onların torunları değiliz ama kültürel bakımdan biz onlardan tevarüz ettik. Dolayısıyla kültürel olarak işte Hititlerin, Sümerlerin, Greklerin torunlarıyız. Halbuki güneş dil teorisi biz onların babalarıyız, Hı. atalı Hı. yani oradan oraya geliş bunun bir anlamı var sonuç olarak. bu e, yani Dünyaya bir daha bir medeni bir yerden bakmak, e, Yunan medeniyetini ya Roma medeniyetini kendine ata olarak kabul Hı. etmek. E, bunu yapan adam kendisi edebiyat yaptığında yani bunu yapan mesela Melih Çevdet. Yani evet. Humanizma nosyonuyla beraber Evet yani dolayısıyla ortaya çıkan Edebiyat da bu öbürlerin Kıyasladığımızda Çok daha şey e, Edebiyat gibi bir edebiyat Evet e, Çok teşekkürler İyi, Bizim programımız kısa bir program e, Fakat e, haftaya e, Murat Bayge ve Barış Özkul'la konuşmaya Devam edeceğiz e, Teşekkür ederiz Biz teşekkür çok ederiz Hoşçakalın görüşmek üzere